Günaydın. Yeni yılın ilk haftası geldi, geçti, geçti, bitti bile. Heveslerle beklenen yeni yıl yerini bir sonrakine bırakmak için telaşla geçe dursun, bazı şeyleri geçmemek için biraz ayak duruyor sanki. Bugün size devam eden ve çok sayıda imza almış iki kampanyadan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz ay Gölü'ne deniz uçaklarının inmesini engellemek için Change.org'da başlattığım bir kampanyadan bahsetmiştim. Geçen yaz Haliç'ten Alaçatı'ya başlatılan deniz uçağı seferlerini duymuş muydunuz bilmiyorum. Bu yılda havayolu şirketinin İstanbul ve Ankara arası benzer bir deniz uçağı ulaşımını başlayacağını duymuştum ki vakit geçmeden Change.org'da bununla ilgili bir kampanya başlatıldığını gördüm. Bilenler ve hatırlayanlar vardır ama biz yine de tekrar edelim deniz uçağı diyorsunuz ama Ankara'da dediğiniz ne denizi diyenler olabilir. Hemen açıklayalım, Haliç'ten hareket edecek deniz uçaklarının Ankara'daki varış noktası gölbaşı, yani Mogan Gül olacakmış, en azından Seabird Havayolu tarafından planlanan bu. Bölgenin doğası, ihtiyaçları ve kaçılması gerekenleri hakkında en detaylı bilgiye sahip kaynaklardan biri olan Ankara Gözlem Topluluğu tarafından Seabird Havayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili doğa koruma kurumlarına yönelik bir kampanya başlatılmış ve Mogan Gölü'ne su pisti yapılmamasını talep ediyor.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 Ev sahipliği yaptığını söyleyen Ankara Kuş Gözlem Topluluğu gölün hem üreyen kuş türleri için önemli bir sulak alan olduğunu hem de Avrupa ile Afrika kıtaları arasında gerçekleşen kuş göç yollarının üzerinde olduğunu da söylüyor. Sulak alanlarımızın yarısından fazlasını kaybetmişiz. Çok seyrek olan sulak alanlardan biri olan Mogan Gölü'nde kuşlar uzun kuş göç yollarından sonra hem besleniyor hem de dinleniyorlar. Bu kısa duraklar milyonlarca senedir. Göç eden kuşlar için vazgeçilmez konaklama alanları. İşte bu özellikleri de Ankara'daki tek sulak alan ayrıca birçok Ankaralı da bu alanı dinlenme ve gezme ve mesire yeri olarak kullanıyor. Ve başkentlerinin sessizce vakit geçirdikleri, hafta sonlarında dolaştıkları, kuş gözledikleri bu mekanın özelliği şüphe götürmeyecek şekilde bozulacağı barizdir diyerek destekçilerine sesleniyor Ankara Kuş Gözlem Topluluğu. Sea Hava Yolları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve pek çok ilgili kurum ve kuruluşa yönelik yazılan kampanyanın mektubu ise Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, Ramsar Sözleşmesi ve Ben Sözleşmesi kapsamında ve ayrıca Çevre Kanunu ve sulak Alanlar Yönetmeliği gibi ilgili ulusal mevzuatımızın gereği koruma altında ve uluslararası öneme sahip bir sulak alan olan ve toplamda 53 familyadan 227 kuş türü, ...ve dik kuyruk ördek dahil olmak üzere nesli dünyaca tehlike altında beş kuş türünü barındıran Mogangörü'ne... ...Seabird Havayolları tarafından deniz uçağı indirileceği ve su pisti olarak kullanılacağı haberlerine geniş bir şekilde medyada yer verilmiştir. Yine aynı haberlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Menih Gökçe'nin buna izin verdiği ve bu seferlerin bir ay içinde başlayacağı da yer alıyor. Bu haberlerle ilgili bir tekzip de yapılmamıştır. Bu alan herhangi bir göl değil bir özel çevre koruma bölgesidir motorlu teknelerle bile izin verilmemesi gereken bir görev uçakların inip kalkması ile gölde sadece yabanıl kuş türleri değil insanlar da ciddi şekilde olumsuz etkilenecektir. Mogan Gölü'nün içerdiği yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğin korunması ile ilgili kurumlardan biri olarak bu konuda acil bir açıklama yapılmasına ve buna mahal verilmeyeceğini ve Mogan Gölü'nün gölün korunması amaçlı ve acil yardım amaçlı yetkili araçlar haricinde uçak dahil herhangi bir motorlu su aracının girişine İzin verilmemesi hususunda gereğinin yapılacağına inanıyorum. Anayasanın vermiş olduğu bilgilenme ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına dayanarak gölünün korunması çerçevesinde atılacak adımlarla ilgili işlemlerinin sonucunun tarafına bilgi verilmesini ve kamuoyuna açıklanmasını hususunda bilgilerinizi ve gereğinizi arz ederim diyerek pek çok yetkiliye ve kuruma aynı anda sesleniyorlar. gölüne ve ekosistemi yaşatmak için destek beklemeye devam ediyor. Ankara Kuş Gözlem Topluluğu henüz Seabird Havayolu ve yetkililik kurumlardan bir dönüş yapılmamış olsa da destekçi sayısı 4500'ü geçmiş ve hızla artmaya da devam ediyor. Halkın duyarlılığını er ya da geç yetkililer duyacaktır diye umalım. En azından bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen Mogan Gölü'ne henüz bir uçak inmiş değil. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız son durumu öğrenmek için changeorg change.org.taksim.mogan adresini ziyaret edebilirsiniz.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 defin bin imzaya ulaşıldığında birinci imza teslimini gerçekleştirmek ve ardından Haydarpaşa garı için kurulan platformun eylemlerinin birinci yıl dönümü olan 3 Şubat tarihine kadar kampanyanın yayılımını sağlayıp yıl dönümünde daha büyük bir imza listesiyle ikinci teslim yapmak. Profesör Bayraktar'ın kampanyasında konu olan Haydarpaşa garı Hürriyet gazetesinde Melih Kartal'ın hazırladığı haberde de yer almıştı. Melike Kartal'ın bundan bir ay önce 8 Aralık'ta yazdığı yazı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı ile Kadıköy Meydanı Nazım imar planını na konu ediniyordu. Kadıköy'de resmi kutlamaların yapıldığı meydanda bulunan Atatürk Heykeli'nin kaldırılacağı ve o bölgenin fuar alanı olacağı haberleri üzerine kullanıcılar tarafından birçok yorum vardı. Melike Kartal'da şimdi Haydarpaşa Garı çevre düzenlemesi ve Kadıköy rıhtımı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi halka fikir sormama konusunda bir çığır açtı ve işi yerel belediyeye fikir sormama noktasına kadar götürdü diyor. İlçenin halkını dokusunu bilen ve tanıyan Kadıköy Belediyesi'nin görüşünü almadan böyle bir proje hazırladı. Haydarpaşa Garı Yeni planda bütünüyle otel olarak tasarlanmış, ticaret alanı olarak belirtilen binlerce kilometre karelik alan yine yeşilin değil yapılaşmanın habercisi sözleriyle Profesör Bayraktar, Bayraktar'ın da kampanyasını da engellemeye çalıştığı durumu Melike Karakartal'da aynen ifade ediyor. Profesör Bayraktar bugün de mücadelesine destekçilerle birlikte devam ediyor. Kendine hedef edindiği 15 bin imza sayısına ulaşıldığı günü bekliyor imzaları teslim etmek için. Siz de istiyorsanız el verebilirsiniz change.org Taksim Haydarpaşa Port adresinde. Biri Ankara, diğeri İstanbul. Halkın karşı koyduğu projeler bu konuda yetkililerin harekete geçmesini bekliyorlar. Esenlikler.